Münih'ten Hasan Yılmaz <gülüyor> İsra suresinin 78. ayetinde geçen Kur'an kelimesi çoğu mealde sabah namazı olarak tercüme ediliyor. Bunun doğrusu nedir? diye soruyor. Şimdi Kur'an kelimesi daha önce şey yapmıştık, kara'a toplama ve bir araya getirme anlamına gelir. Biliyorsunuz kara'yı okuma diye Percüme ederiz. Okuma, kelimeleri bir arada telaffuz edip anlamını kavramaktır. Yani peş peşe şey yapıyor. Mesela bilmediğiniz bir dilden bir cümleyi okuduğunuz zaman buna okuma denir mi? Yani Ne derler? Okumak, anlamak içindir denir değil mi? Ve mesela çocuklar okumaya çıktı deriz. Niye? Ali okula geldi, peş peşe okudu ve anlamını kavradı. Neydi? Ali okula geldi, 3 tane kelimeyi birleştirdi. Onun için okuma bir araya getirdi. 3 tane kelimeyi bir araya getirdi. Kur'an da aynı şekilde ilgili ayetleri bir araya getirmek. Birleştirmektir. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ayetlerinin hepsini bir araya getirip de birleştiren kitaptır değil mi bu? Onun için aslında Kur'an-ı Kerim diyor. Bu Kur'an-ı Kerim içerisinde de sayısız Kur'anlar vardır. Yani ayet kümeleri vardır. Biz o ayet kümelerini okuyarak zaten ayetleri anlamaya çalışıyoruz. fecr'in Kur'anı nedir? Orada bir araya gelen şeyler nedir? fecr kelimesi kızıllık anlamına geliyor Arapçada. Ne diyor şeyde Bakara 187'de hatta yetebe genel kumul haytul ebyat. Beyaz çizgi minel haytil esvet, siyah çizgi. Yani kara parçasının siyahlığı bir çizgi gibi gözüküyor ufukta. Sabahleyin. Üst tarafta beyaz bir çizgi, şey, hat gibi uzanan şey. Işık şeyi koridoru. Ortada da minel fecr, fecrin bulunduğu tarafından. Ortada kızıllık. Bunlar üst üste üç tane renk. Siyah, kızıl, beyaz. İşte bunun fecrin Kur'an'ı yani bir o oluşturduğu renk kümesi, ışık kümesi. Siyah, kırmızı ve beyaz ışık kümesi ifade ediliyor. O ayet-i kerimede diyor ki Allahu Teala: "Ekims salah namazı kıl." Ne zaman? Liduluki şems Güneşin batıya kaydığı vakitte. İlk namaz öğlen namazı diyorsunuz. İla ghasakil leyl gecenin ghasakına kadar gecenin serinliğine kadar. Mesela şey, yassıdan itibaren artık iyice serinlik çöker biliyorsunuz. Ki o bizim bu bölgelerde karanlık diye tercüme ediliyor. Ama yazın, güneşin batmadığı yerlerde de serinlik net bir şekilde görüyorsunuz. Yani Allahü Teala öyle bir kelime kullanıyor ki kutup noktasına kadar yassı vaktini belirtiyor. Karanlık olmasa bile. Ondan sonra namazı kıl diyor. Ne zaman kıl ve Kur'an-ı Fecr, Fecr'in Kur'anında da kıl. Fecirlik yani o kızılığın şeyde küme kümeleştiği zaman da kızılık neyle kümeliyor? Bir kendi içinde bir hat oluşturuyor, bir siyah çizgi onda işte Bakara 187'den üstünde de beyaz çizgi, üst üste üç tane ışık kümesi ortaya çıkıncaya kadar. E çıkınca diyor, çıkınca ki o daha sonra dağılır, yayılır, bir de o zaman namazını kıl diyor. Yoksa sabah namazı Kur'an'ı falan değil, yani fecir Kur'an'ı, Nama, namaz vakitini ifade ediyor. Yani güneşin batıya kaymasından, havanın kararmasına kadar öğle, ikindi akşam yatsı, bir de o fecrin o vaktinde de sabah namazı kılınır. Orda Kur'an kelimesine ne anlam vereceklerini bizim fukaha bilmediği için, şey, müfessirler bilmediği için fukaha da bilmez, e, bilmediği için orada bazıları da sabah namazı Kur'an'ı derler. E, kur sabah namazı Kur'an, akşam namazı Kur'an diye bir Kur'an mı var? ya? Yani? inneu kâne meşhuda, o meşhuddur. Neymiş? Ona hemen efendim melekler olur. E şu anda melek yok mu yanımızda? Hangi saatte melek yok ki? Şimdi, bütün sıkıntı her zaman söylediğimiz gibi Kur'an'ı, Kur'an'la açıklamamaktan kaynaklanıyor. Ondan dolayı her şey ortaya çıkıyor. Yani tüm sistem çökmüş vaziyettedir. İşte, Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip etti. Her derste görüyorsunuz ne kadar güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu olacak şey değil gerçekten. Yani Ben şahsen Cenab-ı Hakk'ın bize yapmış olduğu bu ikram karşısında şaşırıp kalıyorum. Ya Rabbi diyorum tamam sen Rab'sin işte bir tek sen yapabilirsin bu kadar ikram, yani inanılır gibi değil. Yani bakıyorsunuz asırlar boyu, işte demin ne yaptık bir bütün mezheplerin ittifak ettiği mürted öldürülürünün yanlışlığı, bütün iki şey, iki kelamda yanlış ortaya koyan şeyin ve kader inancıyla ilgili şeyler, ayetlere verilen yanlış manalar, kısa sürede ortaya çıkıp bir şey yapıyor. Neyle? İşte o Kur'an-ı Kerim'in kendi yöntemiyle. İşte burada da fecirin Kur'an'ı meşhuttur. Ne demek meşhuttur? Meşhut ne demek? Yani şahit olunabilir, yani gözde görülebilir demektir. E şimdi öbür ay ayetleri birlikte değerlendirme mecburiyeti var ya. Orada da fecir geçti. Bir başka yerde daha fecir geçiyor. buna müteşabih hayet deniyor, değil mi? Şimdi ona da ne diyor Allahü Teala ve kulu vesrabu, hatta etebe yenelekum. için, sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar, net bir şekilde ortaya çıkması için gözlerimize görmüş görmemiz gerekmiyor mu? Gözümüze gördüğümüz şeyin neyi oluruz? Şahidi. İşte o da Kur'an el fecir khaneme şu da. Aynı kelime görüyor musunuz? Bakın o kadar kolay ki. Asırlar boyu, kimsenin çözemediği şey, onun için bizim bazı şeyler, arkadaş diyelim gene, arkadaşlar şey diyor, haşa, tövbe, estağfurullah, Allah seni çok geç göndermiş. Kardeşim onu söylemeyin de deyin ki, şu yaptığın yanlış, şu sebeplerden dolayı, yani acayip bir, çünkü laf söyleyemeyince bir şey yapıyorlar, işi çok kötü seviyelere düşürüyorlar, çok iğrenç bir seviye düşürüyorlar yani. İnanılmaz bir kıskançlık var. E, acayip bir şey ortaya çıkıyor. İşte kuran ı fecr Fecr'deki o Bakara 187 anlatılan meşhut yani gözle görülebilecek bir noktaya gelen gel gelmiş halidir. Dolayısıyla sabah namazının oluşunu siz gözünüzle net bir şekilde Görebilirsiniz ufukta. Görülür yani. İşte de biliyorsun işte Ramazanlarda yapılan şeyleri camiye gidiyor millet namaz kılıp geliyor yine ortalık sifiri karanlık. Hani gözünde görecektin? E tabi mealleri böyle olursa hocaları bu şekilde olursa Müslümanlar da böyle olur ne olacak? Evet.